754. konu, Useyt bin Hudayr'ın, hanımının ölümüne sabretmesi. Aişe validemiz şöyle anlatıyor, hacdan ya da umreden dönüyorduk, Medineliler bizi Zülhuleyfe denilen yerde karşıladılar, bunlar arasında bulunan ensardan bazı gençler Useyt bin Hudayr'a hanımının vefat ettiğini söylediler, bunun üzerine o yüzünü bir bez parçasıyla örterek ağlamaya başladı, ona Allah seni affeylesin. Sen Hazreti Peygamber'in arkadaşlarındansın, İslamiyet'te bunca geçmişin ve şöyle şöyle mertebelerin vardır, sana ne oluyor da bir kadın için ağlıyorsun, dedim. O zaman Useyt yüzündeki örtüyü kaldırarak, ey Ayşe, doğru söyledin, hayatımla yemin ederim ki saat bin Muaz'dan sonra hiç kimse için ağlamamam gerekiyordu. Çünkü Hazreti Peygamber Muaz için öyle bir şey söyledi ki insanlar onun ölümünden sonra artık hiç kimsenin arkasından ağlamadılar. Merak ederek Hazreti Peygamber Saad hakkında ne söylemişlerdi diye sordum. Useyt onun vefatı üzerine Hazreti Peygamber araştırma Saad bin Muaz'ın vefatından dolayı sallandı buyurdular dedi. Böylece Useyt Hazreti Peygamberle benim aramda aracılık yapmış oldu.